Evet sevgili öğrenciler, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi hadisteki lafsi problemler ve anlam kaymalarına bakacağız. Hz. Peygamber'in çocuk 10 yaşına geldiği zaman şahit namaz kılmazsa ki metinlerde böyle bir ifade yer almamasına rağmen dövülebileceği hususundaki tavsiye niteliğinde olduğu belirtilen emrini bizzat kendisinin uygulayıp uygulamadığının veya bu konuda başka bir tavsiyelerin olup olmadığını incelenmesi gerekecek. Öncelikle şunu belirtelim ki Peygamber Efendimizin kendi çocuklarını bizzat cezalandırdığına dair hiçbir örneğimiz yoktur. İlgili makaleye baktığımız zaman Hazreti Peygamber'in terbiyesinde yetişen çocuklar Abdullah Hazım'ın yaptığı sorumlu tebliği var. Oradan bakabilirsiniz. Öyleyse hiçbir çocuğu dövmeyen ve onların dövülmesini istemeyen Peygamber Aleyhisselam'ın nasıl olduğudan namaz kılmadığı için çocukların dövülmesini emreder sorusunu sorup cevabının verilmesi gerekir. Burada Hazreti Peygamber'in fiili ile sözü arasında Giriş kısmında bahsetmiş olduğumuz bir şey vardı, açıklama vardı. Bir başka ifadeyle sünnet ile rivayet arasında bir çelişki gözükmektedir. Öncelikle araştırmasını yaptığımız hadisin hiçbir tarihinde ki namaz kılmazlar ise veya namaz kılmamakta ısrar ederlerse yahut benzeri anlamda herhangi bir kaydın bulunmadığını belirtmeliyiz. Muhtemelen bu anlam onu yani onları namazdan dolayı dövün şeklinde tercüme edebileceğimiz metnin lafzından çıkarılmaktadır. Namazdan dolayı dövün cümlesinden çocuğunu namaz kıldığından dolayı değil de namaz kılmamasından do dolayı döylebileceği şeklinde anlaşılacağı için namaz kılmazlarsa olarak anlam verilmiştir. Bu darp dart kavramına gelince şu ana kadar bütün kaynaklarda genellikle namaz kılmazlar ise şartı düşünülerek dövmek anlamı verilmiş ve ona göre yorumlar ve değerlendirmeler yapılmıştır. Dövünüz ifadesi yerine sadece bir rivayette terbiye ediniz, cezalandınız yani etti bu lafsı zikredilmektedir. Şimdi buradan e, Nebevi Sünnet'in e, hadisin Nebevi Sünnet'e olan uygunluğu meselesini inceleyeceğiz. Hadisin Nebevi Sünnet'e uygun olup olmadığını anlamak için Elbette ki henüz blue çağına gelmemiş bir çocuğun özellikle namaz öğretimi ve eğitimi aşamasındayken namaz kılmadığı için dövülebileceğine dair bir başka iznin verilmediğini yahut Hazreti Peygamber tarafından böyle bir uygulamanın yapılıp yapılmadığını veya bu uygulamayı gerçekleştiren bir sahabiyi tasip ettiğini tespit etmek gerekir. Bizim tespitlerimize göre kaynaklarda çocuğun namaz kılmaması halinde dövülmesini emreden veya tavsiye eden bir başka rivayet bulunmamaktadır. Ayrıca namaz konusunun dışında da Hz. Peygamber'in emredilen bir şeyin yapılmamasından dolayı çocuğun dövülmesini tavsiye eden mürekkit alimleri saygı kabul ettiği bir rivayette yoktur. Dolayısıyla böyle bir rivayetin şazlığı bir kere rivayetin metin itibariyle anlam yönüyle şazlığı ortaya çıkmaktadır. Peki, burada 92'nin 10 not var. Özellikle şu kitap, şu kitap hemen hemen herkesin evinde, yani pek çok kişinin evinde e, bulunan bir kitaptır. Dolayısıyla buraya dikkatinizi çekmek istiyorum. Şimdi e, Rahmetli İbrahim Canan'ın Peygamberimiz Sünnetine Tebiyatlı kitabında, teddik vasıtalarından bahsettiği bir bölümde şöyle bir başlık var. Sünnette dayak başlığını koyar ve orada genel anlamda çocuğun terbiye edilmesini sünnetin dayağı reddetmediğini, ancak buna bazı kayıtlarla cevaz verdiğini zikretmektedir. O ayrıca sünnetin çocuğun şahsiyetini ezmeye müncel olmayacak dayak ve bilhassa dayakla korkutmaya cevaz verdiğini, Hazreti Peygamberi e şahsen kimseye vurmadığını, Salih ise de korkuttuğuna dair rivayetin mevcut olduğunu belirterek bu iddiasıyla ilgili rivayetleri kaydetmektedir. Ancak sünnette dayağın olduğuna dair naklettiği rivayetlerin tetkike muhtaç olduğu da bir gerçek. Sayın Can'ın ahkama taallük etmeyen konularda zayıf hadislerle amel edilmesi taraftarı olduğundan, şimdi bunun gerekçesini söylüyorum ben, bu türden rivayetleri araştırma ihtiyacı hissetmemiş olabilir. Bununla birlikte o, metruk, kezzap ve müttehem gibi vasıfları sebebiyle şiddetli zayıf hadislere yer vermediğini de belirtmektedir kanaatinizce naklettiği rivayetler ahkama yönelik olması da İslami eğitimi yönlendirmede oldukça etkili ve hatta din anlayışımızı belirlemede ahkam kadar öneme sahip rivayetlerdir. Bu sebeple biz gerek İslam'ın gelesem metninde kaynaklanan bir takım problemlerden dolayı rivayetin sıhhatine gölge düşmüş veya düşecek zayıf haberlerin İslami eğitimin metotlarını tayin etmediği bir delil olarak kullanılması taraftarı değiliz. Örnek olması açısından en azından sentresi sıhhatli gözükmeyen iki rivayeti işaret edeceğiz. Yani bu kitapta yer alan, bu kitapta yer alan fakat e, İslami bir eğitim ne örnek olabilecek olan nakleden rivayetler üzerinde durduk biz. Mesela bir rivayete göre Hazreti Peygamber'in huzuruna bir adam gelip ey Allah'ın Resulü evimde bir yetim var onu döveyim mi diye sorduğunda Peygamber Aleyhisselam güya şöyle demiş. Evet, çocuğunu dövdüğü şekilde onu döv. habib Rahman el-Azami'nin adı geçen rivayetin dipnotunda belirttiği gibi rivayet en azından senet yönünde zayıftır. Zira rivayetin senedinde Haccaç -hac bin Ertad el-Nehai isimli ravi mürekid hadis haline tarafından cerh edilmiş. Onun naklettiği rivayetleri kabul görmemiştir diyerek e, bu konuda bir kayıt konmuş oluyor bu rivayetin muhtevası açısından değerlendirilmesine, yardımcı olmak açısından şöyle bir soruyu sormak icap edebilir. Mekke'de nazil olmuş. Şimdi lütfen dikkat edin. Duha suresi 9'da zikredilen yetime gelince sakın onu azarlama ayetini bilen bir peygamberin tedip amacıyla sahabisine çocuğunu dövdüğü kadar onu döv demesi acaba ne derece yerindedir? Bir başka nakledilen cevayette ise yani şu kitapta kullanılan, Peygamberimizin sünnetinin terbiyesini isimli kitapta kullanılan bir başka rivayette ise şudur. Hazreti Peygamber'in ehli beytinden bazılarına yaptığı tavsiyeler arasında geçen ve Ümmü Eymen'in Hazreti Peygamber'den naklettiği şu sözdür. Aile halkından sopayı ref etme yani görmeyecekleri yere koyma. Onları bizzat görecekleri yere koy. Onları Allah'la onları Allah korkut şeklindeki rivayette bu kitapta bir tedip e, eğitim aracı olarak da kullanıldığını ifade ediyor. Halbuki bu rivayeti hadis etkinin tekniğine bakıldığı zaman problemlidir. Zira senette mekul e, ile meymen arasında kopukluk tabi kıtağı bulunmaktadır. Bir başka husus daha var ki bunun da burada zikredilmesine faydalı olacağını düşünmekteyiz. Sayın Canan, Hazreti Peygamber'in e tedip amacıyla dini ve ürfü esaslara uymayan hareketleri sebebiyle çocuklara müdahale ettiğini ve hatta sertçe denilebilecek tedip örnekleri mevcut olduğunu belirterek Hazreti Peygamber'in ibadette, yeme içme adabında, kıyafette ve emredilene olması lazım gelen aykırı hallerde çocuğa müdahale ederek tasih ettiğine dair örnekler de sunmaktadır. Bu verilen örneklerin bir kısmı sadece sözle yapılan müdahaleler olup dövme anlamında müdahil değildir. Ayrıca nakledilen bazı rivayetlerin de aynı şekilde araştırmaya muhtaç olduğu kaçınılmazdır. Mesela bakınız, kıyafetle ilgili verilen bir örnekte. Hazreti Peygamberi Mekke'ye fethettiği gün yanına getirilen çocukları sevdiği ve onların başına okşadığı ancak o zaman çocuk olan Elverik bin Ukbe'yi okşamadığı haber verilmektedir. Hazreti Peygamber'in bu tavrına gerekçe olarak arkadaşlar bu rivayetleri ya da, e, bizim e, din eğitimine alakalı ya da e, hatta İhya-ül-Ümüddin gibi din kitaplarından mevcut olan bu ve benzeri pek çok rivayetleri var. Bunlardan size haberdar edeyim ki, size haberdar olun ki en azından ne, ne, neyi nasıl yapmanız gerektiğine dair bir fikre, e, bir fikre sahip olasınız. Hazreti Peygamber'in bu tavrına gerekçe olarak o zaman elvelik bir noktaların umumiyetle kadınların kullandığı renkçe kızıl ve sarıya çalanma haluk adını taşıyan bir sürme maddesiyle süslenmiş bir elbise giymesinden dolayı kaynaklarında belirtilmektedir. Hazreti Peygamber'in şimdi bu rivayet Hazreti Peygamber'in kıyafete müdahale ettiğini dair verilen bu örneğe baktığımız zaman onun sırf kıyafetinden dolayı çocuğu sevmediği fikri çıkmaktadır. Şimdi bakınız. Rivayetleri naklederken bağlamından ya da geri, e, söylendiği asıl maksadının dışında ki belli bir çerçevede zikrettiğiniz takdirde farklı bir anlam çıkmaktadır. Henüz de Peygamber aleyhisselamın bazı kıyafetlerin giyinmesini yasakladığına dair rivayet mevcutsa da yalnız kıyafetinden dolayı çocuğu sevmediği şeklindeki bir rivayetin Hazreti Peygamber'in sünnetine uygun olmadığı düşünülmektedir. Ayrıca nakledilen bu rivayet yine hadis tekniği açısından problemli bir rivayettir. Birincisi, isnad, isnadında zırap vardır. İkincisi, Velid bin Ukbe'nin Mekke'nin fethi gününde çocuk olduğuna dair haberin doğru olmadığı belirtilmektedir. Yani Velid bin Ukbe'nin Mekke fethedildiği takdir, e, zaman e, çocuk olmadığı belirtilmiştir. Dolayısıyla bu rivayetin münker, muzarip ve sahih olmadığı zikredilerek hem senet hem de metri altısına tenkit edilmiştir ki, onu zaten Avn-ül Mabud isimli eserini de açık ve net bir şekilde göreceksiniz. Dolayısıyla bu ve benzeri bir takım e, hususlara baktığımız zaman böyle bir rivayetin şazlığı ister istemez e, ortaya çıkmaktadır. İkinci olarak ki yavaş yavaş artık iyice e, Hazreti Peygamber'in sünnetiyle alakalı bir kısma geliyoruz. Bu rivayet Hazreti Peygamber'in genel sünnetine de aykırıdır. Şöyle ki Hazreti Peygamberi bırakınız çocukları mükellef çağına girdiği ve bazı dini emirleri yerine getirmediği ya da getiremediği halde hiç kimseyi azarlamamış ve tehdit etmemiştir. Bu müsamaha ve hoşgörü onun umumi uygulamasıdır. Bu konuda Hadim'in Nebi lakabıyla anılan Enes bin Malik'in konumu ve bizzat onun naklettiği bir haber bize en iyi misal teşkil etmek görür. Zira Hazreti Peygamber, Medine'ye hicret ettiği zaman henüz 10 yaşında, okur yazar ve zeki bir çocuk olan enesi, annesi veya üvey babası Resul-i Ekrem'in hizmetine vermiş ve Hazreti Peygamber'in vefatına kadar 10 yıl onun hizmetinde bulunmuş, onun terbiyesini yetişmiş bir sahabidir. Resul-i Ekrem'in eğitim ve öğretim tarzına, insanlara, özellikle de çocuklara karşı hoşgörüsüne ve diğer ahlaki davranışlarına dahi birçok bilgi, onun vasasıyla rivayet edilmiştir. Yani Enes bin Malik vasasıyla rivayet edilmiştir. Enes'in barış zamanında ve sefer esnasında Resulullah'ın yanında kaldığını, her zaman burası önemli. Bunu inşallah e, ikinci bölümde, ikinci bölümde bizat Enes'in nakletmiş olduğu rivayetten göreceğiz. Her zaman onun istediği gibi davranmadığını, bununla birlikte ondan bir de fabile azar işitmediğini bir hatası yüzünden kendisini ünlülecek olan hanımlarını çocuğu kendi haline bırakır. O Allah'ın dilediğinden başka bir şey yapmaz. Ki herhalde yaşının e, gereğini yapmaz, e, yapmayı kastetmiştir. diye yatıştırdığı nakleder. Makro planda Hz. Peygamber'in Enes'e ve diğer çocuklara davranış tarzı böyle olmakla birlikte mikro planda yani namaz kılmadığı için Enes'i azarladığına veya dövdüğüne dair elimizde bir kanıt da yoktur. Bu durum karşısında gerek Enes'in kendisinden dolayı gerekse içerisinde bulunduğu ortam sebebiyle Enes'in namazı kılmamazlık gibi bir durumla karşılaşmayacağı bu sebeple de Hazreti Peygamber'in böyle bir metoda başvurmamış olabileceği hatırlatılarak itiraz edilebilir. Fakat Hazreti Peygamber'in bırakınız çocukları diğer mükellef çağındaki Müslümanlara karşı lütfen bu cümlenin altını çizelim. Bir yasağın çiğnenmesi halinde bile onun rıfkı ve merhametiyle mukayese ettiğimiz zaman böylesi bir itirazın yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Üstelik burada takip edilen metot yöntem yani tem yasağa karşı veya haramın işlenmesine karşı almış bir önlem de değildir. Bilakis ibadeti yapmamak veya yapamakla alakalıdır. Rivayette 10 yaşında dövülebileceğine dair rivayet ile Enes'in 10 yaşından itibaren Hazreti Peygamber'in hizmetine bulunması ve azar bile de burada zikretmekte fayda var. Dolayısıyla <gülüyor> Hazreti Peygamber'in sünnetini bizatihi kendi davranışlarına baktığımız zaman baktığımız zaman e, bu çerçevede bir uygulamanın olmadığını e, açık ve net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla rivayetin kendisiyle Hazreti Peygamber'in sünneti arasında bir görüntüde bir e, en azından bir çelişkinin olduğu gayet açık bir şekilde ortaya e, gözükmektedir. Yedinci gün sen şehri biz okuduk. Evet hadisin İslam toplumundaki pratiğe uygun meselesine baktığımız zaman dersine kadar takip edip etmediğiniz ortaya çıkıyor. Dersi ya da kayıtları. Şimdi öncelikle bir klasik dönemde bakalım. Klasik dönemde bu hadisin pratik uygunluğu nasıl tecelli etmiş? Bu rivayetin özellikle 10 yaşına geldiklerinde namaz kılmanız varsa dövünüz kısmının Hz. Peygamber sünnetine uygun olmayabileceğini belirttikten sonra böylesi bir rivayetin nereden kaynaklanmış olabileceği sorusunu da sormak gerekiyor. Acaba İslam alimleri veya hadisi anlayan ve şerh yahut nakledenler kendilerine uyguladıkları namazı öğretim metodunu mu hadisleştirmişlerdir? Şimdi aklına bu soru gelir. Dolayısıyla bu sorunun da cevabına bakalım. Şunu açıkça insan itiraf etmemiz gerekir ki bu iddiayı salah ispatlayacak net bir bulguyu henüz tespit edilmiş değiliz. Ancak bu hususta bazı bilgiler bize ipucu vermektedir. Şu anda rivayet döneminde İslam toplumunun 7 yaş öncesi ve ve 7 ila 10 yaş arası çocuk eğitimiyle bilhassa namaz eğitimiyle ve öğretimiyle ilgili tutumunu test etmek gerekmektedir. Bunun için aşağıda kaydedeceğimiz bazı nakiller kısmen de olsa bize bilgi vermektedir. Bir gün Hazreti Ömer bir kadına uğramış. Hazreti Ömer o kadının uyumakta olan çocuğunu namaz kılması için uyandırmaya çalıştığını görünce bunu Hazreti Ömer görüyor. Bırak onu, akil bali oluncaya kadar o sorun değildir diyerek, kadının henüz ergenlik çağına gelmemiş çocuğa böyle davranmasını hoş karşılamamıştır. Bir başka rivayette namaz eğitimi konusunda i̇bn Abbas'ın tavsiye ettiği bir metottan bahsedilmektedir. i̇bn Abbas'ın hizmetinde bulunan Ümmü Yunus, İbn-i Abbas'ın bir secde için bile olsa namaz kılması için çocukları uyandırın dediğini nakledir. İbrahim el-Nehayi'nin, Çocuklara namazın öğretilmesi ve onların eğitilmesi hususunda şu sözleri söylediği rivayet edilmektedir. Çocuğa dişleri çıkmaya başlayınca namaz öğretilirdi. 20'ye kadar saymaya başlayınca çocuğa namaz emredilirdi veya sağını ve solunu bildiği zaman çocuğa namaz öğretilmedi şeklinde bir anlayışın olduğu, bir uygulamanın olduğu ifade etmiş oluyor. Gerek yukarıda aktardığımız rivayetlere gerekse Emne Hayin'in ifadeleri, Namaz hususunda çocuğun dövülmesiyle alakalı olmamakla beraber henüz akil bali olmayan çocuklar üzerinde namazın ile ilgili o dönemdeki İslam toplumunun uyguladığı metotlar hakkında bize kısmında olsa bilgi vermektedir. Şimdi de namaz kılmadığı takdirde çocuğun dövülebileceğine dair bazı İslam alimlerinin sözlerine bakalım. Hz. Peygamber'e isnat edilmeksizin mekulden gelen bir rivayet meselenin can alıcı noktasını sanki işaret etmektedir. Mekut demektedir ki çocuk 7 yaşına geldiği zaman namaz emredilir. 10 yaşına geldiğinde de namaz konusunda ona darbedilir. Yani Yud Rabu Aleyha. Horasadi Büyük Sufilerinden Hudayl bin İlyas çocukların namaz eğitimi ve esnasında çocuklara dövdüklerine dair şu ifadelerde bulunur. O Süfyan ve Sevriye, Ey Ebu Abdullah çocuklarımızı namaz kıl kılmaları için dövüyoruz demiş. Bunun üzerine Süfyan da dövmeyin yumuşaklıkla namaza yöneltin, inşaat edin demiştir. Yine o dönemin alimlerine Huday bin Merzukun, Süfyan ve Sevriye, oğlumu namaz kılması için dövüyorum demesi üzerine, Süfyan'ın ona yumuşaklıkla namaza alışması için bu ifade bana ait olan bir ifade değil. Bu rivayetin kendisinde geçen cümleyi muhtarızadır. Bir şeyler ver, ona yumuşaklıkla namaza alışması için bir şeyler ver, bir şeyler ver diye itiraz etmesi namaz eğitimi esnasında çocuğu dövmenin toplum tarafından kabul edildiğini ancak bir kısım ulemanın da buna karşı çıktığını göstermektedir. Ebu Abdullah Muhammed bin Mahled Duri el-Attar'ın el Süfyan el-Sevri'nin namaz eğitimine dair çocuğun dövülmemesine dair tavsiyesini Babu Tehniyef-i Sıbyan alessalâ başlığında zikrettikten sonra Babı vakti emril validi lil veledi bi salati vakti edebihi ala telkiha başlığı altında da Sebr-i Muhammed el-Cüheni'den Hazreti Peygamber'in namaz konusundan çocuğun dövünmesine ilgili hadisini zikreder. Bu babın altında da Süfyan'ın oğluna karşı duyduğu merhamet ve şefkatten bahsedilmekte. çok sevdiği oğlunu döven adama sadece söz ile karşı çıkışından bahsetmiştir. bahsetmektedir. İnsanın aklına Süfyan sevdiği gibi bir ilimde mütebahir birisinin, İlinde derinleşmiş olan bir alimin, Hazreti Peygamber'in bu emrini bilmiyor muydu? Eğer biliyorduysa ise Peygamber'in emrini muhalefet mi etti? Yoksa böyle bir hadisi biliyordu da orada bahsedilen dövün emrini, vücub olarak değil de memdub olarak mı anladı gibi sorular gelmektedir. Ancak burada dikkatimizi çeken husus, gerek Fudail bin Yazın, gerekse Fudail bin Merzukun, namaz kılması için bize çocuklarımızı dövüyoruz dediklerinde, Hazreti Peygamber'den böyle bir rivayeti nakletmemiş olmalardır. Süfyan-ı Sevri'nin de bu rivayetten bahsetmeyip çocukların namaz kılması için dövülmemesi tavsiyesini bulmazsa dikkat çekici bir husustur. Konuyla da kısmen ilgisi olan Ebu İsa'dan gelen bir rivayet o dönemdeki İslam toplumunun eğitim sisteminden bahseden bir başka bilgi ihtiva etmektedir. O şöyle diyor, çocuğa 7 ila 10 yaş arasında şey veya şeyler, ma'a mesul kullanmış, öğretilirdir. Öyle görünüyor ki o dönemde çocuklara en azından dini konular 7 ila 10 yaş arasında öğretilmekteydi. Çocuk 10 yaşına kadar temel dini bilgileri azami derecede öğrenmekteydi. 10 yaşına geldiğinde artık mükellef gibi kabul edilmekteydi. Dolayısıyla rivayetin metnindeki mantıki sıralamaya baktığımız zaman 7 yaşın namazın öğretilmeye başlanması ve 10 yaşına kadar bu tetriyicilik devam ettiği ve serbest bırakıldığı için bu yaştan itibaren artık sorumluluğun ona yüklenmesi ve Mükellef gibi kabul edilmesi veya sıkıştırılması ya da namaz üzerinde öğretimin biraz daha sıkı tutulması tavsiye edilmiş olma ihtimali şeklinde değerlendirmek mümkün olabilir. Aksi halde kılmadığı takdirde şeklinde bir kaydın şu veya bu şekilde lafzen olması gerekiyordu. Ne var ki dövme anlamını ihsas ettirecek ön şart, laf lafzen mevcut değildir. Böyle bir karinenin bulunmaması bu rivayetteki yudra Kedribuhum aleyha ya da Kedribuhu aleyhadaki lafızların namaz kılmazlar ise namaz konusunda onları dövün şeklinde değil namazı onlara mükellef kılın namaz konusunda onlara sıkıştırın anlamında olması daha anlamlı gözükmektedir. Ancak bunun bir farazi olduğunu ve bu farizeyi sözlük anlamıyla da olsa ispat edecek bir delile şimdilik ihtiyaç bulmadığını olmadığını belirtelim. neçe itibarıyla? İlk dönem İslam toplumunda Müslümanlar küçük yaşlardan itibaren dini eğitimin en önemli bir parçası olan namaz eğitimi üzerinde ısrarla durmuşlar ve bunun içinde bir takım tedbirleri almaya çalışmışlardır. Yukarıdaki rivayetlerden anlaşıldığı kadarıyla bulu çağına varmayan bir çocuğu namaz kılmadığı için dövülebileceği meselesi Hz. Peygamber'in sünnetinden kaynaklanan bir husus olmayıp büyük bir ihtimalle Müslümanların kendilerine takip ettikleri bir eğitim metodunun sonucudur. Bu uygulamanın Hazreti Peygamber'e isnat edilerek rivayet formunu nasıl dönüştüğü meselesi ise ayrı bir çalışma konusudur. Ancak rivayetin elimizde mevcut 5 tarikenin de senetlerin problemli olması, İslam toplumundaki uygulamanın Hazreti Peygamber'e isnat edilerek hadisleştirilmesi, ki bu hadis formuna dökülme şekli kastenin onun adına hadis uygulama şeklinde değil, lütfen buraya dikkat edin yanlış anlaşılmasın. Hazreti Peygamberi isnat ederek hadisleştirilmesi ifadesi hadis uydurma şeklinde değil, Hazreti Peygamberi yanlış değerlendirmenin bir tezahürü ve anlayıştan kaynaklanan bir üsutla ihtimalini akla getirmektedir. Yani hadisleştirme kavramı e, hadis uydurma olarak değil, algı ya da anlayış itibarıyla ona verilen bir anlamlandırma şeklidir. Dolayısıyla klasik dönemdeki durum bu. Peki bizim çağdaş dediğimiz dönemde durum nasıldı? Yukarıda şeylerden bahsettik. On, onlara geçiyorum ben. Şimdi ee, gerek Türkiye'de, gerekse Arap ülkelerinde yazılan ve tercüme edilen bazı eserlerde hadisimizle ilgili yapılan değerlendirmeleri ve yorumlara kısaca işaret edelim. Mesela Fatih Tersi Hanımlarından Emekli Diyanet Başkanı Reisi Ömer nasıl Bilmem bu konuda şunları söylemektedir. Oldukça dikkatinizi çekmek istiyorum. Müslümanlar henüz 7 yaşlarına girmiş çocuklarını namaza alıştırmakla mükelleftirler. Bu çocuklara velileri namaz kılmalarını emr ve tarif ederler. 10 yaşına girdiği halde namaz kılmayan çocuğun velisi tarafından, bakınız kendisi şu şekilde ifade ediyor, 3 tokattan ziyade olmamak üzere el ile hafifçe dövülmesi lazım gelir. Muhammed Hamidullah İslam Peygamber adlı eserinde Hazreti Peygamber'in öğretim ve eğitim faaliyetlerinden ve eğitimde uygulanan olan bahsederken söz konusu hadisi de bulunmaktadır. O bu hadise ilgili değerlenilmesine geçmeden önceki para şunları söylemektedir. Kolayca anlaşılır anlaşılır ki bir taleben öğretmenin övüp ona saygı göstermesi bol miktarda tavsiye ediliyordu. Öğrenciye dayak ve azarlama cızası verilmesi öğretmen için yasaklanmamıştı. Öğretmenin dayak darbeleri ana babanın öpücüklerinden daha kıymetli olduğu hadislerde buyrulmaktadır. Hamidullah'ın sözünü ettiği hadislerin kaynağına işaret etmemektedir. Hamidullah bundan sonra da bu konuyla ilgili Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem alimler rasulleri miraslılardır buyuruyordu diyerek garip bir bağlantı kurar bu ifade eden sonra o hadise işaret eder ve der ki o çocuklara 7 yaşlarına varlıkların namaz kılmanın öğretimine başlanmasını emrediyordu. Bununla beraber namaz kılmanın mecburiyeti ancak bunu çaldan itibaren mi? ikna ve izah bir işe yaramıyorsa çocukların ancak 10 yaşından sonra terbiye için dayak cizasına çaptırılması gerektiğini işaret ediyordu diyerek böyle bir değerlendirme de bulunur. Şunu özellikle belirtmek gerekir ki Muhammed Hamdullah rahmetli Muhammed Hamdullah Hazreti Peygamber'in söylediği dediği rivayetleri en azından senat arasında etmediği için sanki Hazreti Peygamber söylemiş gibi kabul etmekte ve genel yöntem olarak en ufak bir bilgi dahil Doğru kabul ederek eserlerini almanız. Yani Muhammed Hamidullah'ın böyle bir yöntemi var. Sünnete terbiye konusunda Türkiye'de geniş kapsamlı çalışmalarıyla tanınan Sayın Profesör Doktor İbrahim Canan'ın şöyle demektedir: Çocuğun gelişme seyrine göre, muhtelif yaşlarda emredilecek olan namazın Sünnete tekiptli olarak geldiğini söylemiştik. Tekipt namazı kılmayan çocuğun dövülerek buna zorlanması şeklinde ifade edilmiştir. Ancak dövme feyli daha ileri yaşlarda olmalıdır. Zorlama yaşı umumiyete rivayetlerde 10 yaşı olarak ifade edilir. 7 yaşında namazı emreden rivayetlerin hemen hemen hepsi kılmadığı taktiği 10 yaşında da dövülmesini emreder. Diyerek belirtmektedir. Yine bir başka e, çalışmasında aile üyesi olarak Hz. Peygamber bir tepliğinde talim ve terbiye alt başında çocukların eğitim ve detilmelerinden bahsederken Hz. Peygamber 7 yaşında çocuğa namazın emredilmesini, <gülüyor> kılmadığı takdirde 10 yaşında dövülmesini ve yatakların ayrılmasını emreder. Namazın emri namazla ilgili farz, vacip, sünnet, her şeşit bilginin üretilmesini içine alır. Demekte ve birkaç satır sonrasında tedip metodu başlığı altında şunları ifade etmektedir. Terbiyesinde olan çocuklara karşı davranışlarının sevgi ve müsamaha üzerine bina etmiştir. Hatalarını tahsihde de aynı yolda devam etmiş azar, tenkit, tahkir, surat ekşitme gibi yollara başvurmamıştır demektedir. Bir önceki cümlesine zıt ifadeler kullanmaktadır. Halbuki Hazreti Peygamber'in bakınız dövmeyi azar, tenkit, tahkir, surat ekşitme gibi yollara başvurmaması ifade etmesine rağmen Peygamber'den geldiği iddia edilen hadisi herhangi bir değerlenilmeye Tabi olması oldukça enteresandır. Yine Kur'an-ı Adam Muhaşeret isimli eserde de e, bu konuyla ilgili e, yorumlar yer verilmektedir. E, i̇lgili rivayetlerin ya da ilgili ayetlerin nasıl ve aynı şekilde yorumlandığını bu çerçevede görmektesiniz. Biraz hızlı geçelim buraları. Bir başka çalışmada ise e, şüphe yok ki kastedilen affedilip örtülmesi istenenler hafif suçladır. Yerine göre cezalandırmak hatta dövmek İslam'ın kabul ettiği terbiye metodlarından Hiç cezalandırılmaz demek değildir. Şair Ziya Paşa'nın Rus ile Osmanlı'yı etmeli tektir, tektir ile Osmanlı'nın hakkı kredildiği beytinin ifade ettiği gibi acımasız olmamak şartıyla gerektiği zaman dövmek her zaman için geçerli bir eğitim metodudur diye bir değerlendirme yapılmak, yapılmak, e, yapılmaktadır. Yine Vehbe Zuhali'nin El Fakul İslami isimli eserinde de buna e, bu rivayete atıflar yapılmış. Mevbe-i Niriyaz adlı eserinin tecrübe ve şerhinde de buna benzer değerlendirmeler söz konusudur. Bunların dışında Türkiye'de yayınlanan başka telif ve tercüme fıkıh, alet terbiyesi ve ilmihal kitaplarında da aynı hadis namazın öğretilmesi aşamasında takip edilecek metod metot için referans olarak kullanılmaktadır. Burada ilgili hangi kaynaklarda geçmiştir? Onlara teker teker kaynaklarımı gösterdim ben. Türkiye'de ve Türkiye dışındaki yazılmış, tercüme edilmiş e, terif edilmiş ve tercüme edilmiş eserlerdeki durum bundan ibaret. Peki psikoloji ilmi açısından e, nasıl yapılması gerekir? Dikkat ederseniz yöntem olarak şunu e, bu e, makalede ya da bu çalışmada şunu e, yöntemi göstermeye çalıştık. Birincisi hadis rivayet ilmi açısından öncelikle rivayet ilmi açısından değerlendirilmekte. Daha sonra İslam fıkhı çerçevesinde e, tespitte yapılmakta ve daha sonra da eğitim mesela söz konusu olduğu için de bu eğitimin ilgin sahası alana giren psikoloji ilmiyle alakalı kısım nedir? Daha sonra da bundan bahsetmiş oluyoruz. Bu bölümde hadisin muhtevasının psikoloji ile modern din eğitimindeki metotlara uygun olma olmadığını ya da genel anlamda eğitim, özel anlamda din eğitimi ve namaz konusunda dayağın veya dövmenin müsbet veya menfi yönlerini bir uzman gözüyle tartışacak değiliz. Tabii bu konuda biz uzman olmadığımız için ancak bu konuda nakiller yapabileceğiz. Mesela psikoloji ve din eğitimiyle ilgili geniş kapsamlı yorumlarını konu uzmanlarına bırakmış olmaktayız. Din eğitiminde ceza ve mükafatlara dair yapılan modern bir çalışmada üzerinde durduğumuz hadisle araştırma konusuna dahil olmuştur. Şimdi bakınız. Şimdi ilgili rivayet çağdaş dediğimiz ilimler alakalı yapılan çalışmalarda da hangi kategori değerlendirilmektedir? Bir de ona bakalım. Bu araştırmada hadisimiz hakkında hadis muhtebir kaynaklarda yer alan sahih bir senete rivayet edilmiştir. Şimdi din eğitiminde ceza ve mükafatlara dair yapılan modern bir çalışmada üzerinde durduğumuz hadis de araştırma konusuna dahil edilmiştir. Veya kararttığımızca bu hadis Namazın İslam dinindeki önemini belirtmesi bakımından eğitim amacıyla çocuğun dövelebileceğine izin verilen tek hadistir. Bu hadiste bile yaş noktaları, pedagojik tespitlerle tam bir uyum içindedir. Burada dinin temel olan namaz ibadetini çocuğa kazandırmak için gerektiğinde onların belli şartlara uyarıp dövelebileceğine izin vermektedir denilmektedir. Peki bakıyoruz. 120 Mehmet 119 Mehmet Emin Ayhoca'nın din eğitiminde mükafat ve ceza isimli Eseri, yine e, Mesuliyetül Ebil e, Müslim Fî Terbiyetül Velet Fî merha, fi Merhaletül Tufule isimli eserinde bu rivayet e, söz konusu <gülüyor> edilmiş ve bu çerçeve değerlendirme yapılmıştır. Aynı çalışmanın bir başka yerinde bu hadise ilgili olarak da e, bu izin pedagoji sınırlar çerçevesinde de el alması konunun tahlilini kolaylaştıracaktır denilmektedir. Kanaatimiz odur ki, öğretici değeri az, etkisi kısa süren bir yıldırma yöntemi olan dayağın veya dövmenin özellikle eğitim ve öğretim aşamasında pek çok olumsuz yönleri bulunmaktadır. Bununla beraber şöyle bir değerlendirme de bulunuluyor. Binaydi çalışmada yapılan araştırmalarda ailede başvurulan dayak cezasının çocukta heyecansal gerginlik meydana getirdiği aşırı kaygı ve neurotik eğilimlerin temelinde katı ve cezai yönelik otoriter anlı baba davranışlarının var olduğunu belirlenmesi, yine ağır baskı ve dayağın çocuğun kişiliğini ezmek, kendine güvenliği yok etmek, yalana, ikiyüzlülüğe sevk etmek gibi kötü ahlaki sonuçlara yol açmasının yanında bir takım psikolojik bozuluklara da sebep olduğu, dayak ve diğer cezaların çocukta daha çok korkuya dayalı bir ahlak geliştirdiği, zarlı bir kişiye sevk ettiği ve benzeri, daha pek çok zarar ortaya çıktı ifade edilmektedir. Bütün bunlar dikkate alındığı zaman, herhalde Peygamberimizin bahis konusu olan hadisi, yani rivayeti söylediğini, eğitim amacıyla bile olsa kabul etmemiz zor gözükmektedir. Zira çocuk, namaz kılmaz ise onun dövülebileceğine dair rivayet, Hz. Peygamber'in genel sünnetine aykırı ve onun bizzat yapmadığı ve yapılmasını dahi tavsiye etmediği bir eğitim metodudur. Kaldı ki zaten bir hadis bu hadisin senetlerinin sayı olma ihtimali oldukça zayıftır. İttifarken sayı olmayan bir rivayeti kurtarma uğruna zorlama yorumlar yapmak, kanaatimizce Hazreti Peygamber'in sünnetinde olmayan bir şeyi onun sünnetindenmiş gibi yanlış bir din anlayışına götürme ihtimalini karşı karşıya getirmektedir. Elbette ki Hazreti Peygamber'in eğitim öğretim safhasını dayağı yasaklayan ifadeleri ve uygulamaları onun sünnetidir. Ve izin verdiği söylenen bu rivayeti gölgede bırakacak derecede çoktur. Yani yasaklayan ifadeler ve uygulamalar onun sünnet olup aksine izin verdiğine söyleyen bu rivayeti ne yapmaktadır? Gölgede bırakacak derecede çoktur. Ancak ne var ki Müslümanlar arasında maalesef namaz kılmaz ise çocuğun dövülebileceği uygulamasının da gerek geçmişte gerekse günümüze Hz. Peygamber'in bir sünneti olduğu düşünmekte yaygın bir anlayışa sahip olmaktadır. Üstelik yapılan araştırmada daha ziyade yasaklanan bir şeyin, bakınız burası önemli. Daha ziyade yasaklanan bir şeyin yapılmasından dolayı bu tür bir ceza yöntemin böylesine olumsuz etki veriyorsa henüz eğitim aşamasında ve eğitim çağında olan akil bali çocuk üzerinde daha fazla nefi tesis yapması çok muhtemeldir. Nitekim bazı eğitimciler de eğitimde korku ve maddi ceza esasına dayanarak iyi ve güzel olan bir davranışı öğretmenin hem doğru olmayacağını hem de çoğunlukla mümkün olmayacağını belirtmektedirler. Dayağın eğitimde özellikle din eğitimi ve öğretiminde varsa müspet ve mevfik tesirlerin psikolojik ve pedagogik değerlendirmelerini uzmanları bırakıp, baskıcı ve katı kurallara dayalı genel anlamda bir eğitim anlayışına yönelik Atalay Yönülkoğlu'nun sözlerini ve Mehmet Emin Ay'ın din eğitimine ilgili statistik bilgilerde ihtiva eden çalışmasından çoğunluğuna bizimle katıldığımız görüşleri aktararak burada noktalayalım. Bu arada Mehmet Emin Hayço Hoca da yukarıda tipnotta geçti e, geçen e, kitabında e, kitabında bu rivayeti bahsetmişti. Daha sonra bu makalenin yayınlanmasından sonra e, zaten ben bu rivayeti kullandım ama içinde daima bir yutte vardı diyerek e, bana bu konuda teşekkür etmekte ve daha sonra da e, bu görüşünden vazgeçtiğini e, beyan etmiştir. Baskıcı katı kurallara dayalı bir disiplin anlayışı konusunda Atalay Yorukoğlu özetle şunları dile getirmektedir. Çocukla ilgili her türlü eğitimde sağlıklı tutum ve kuralları içine alan bir disiplin anlayışı çocuğun öğrenmesini, beceri kazanmasını ve yeteneklerini geliştirmesini temin edecektir. Kuralları öğretmek ve çocuğu bir düzene sokmak doğal olarak yeterli değildir. Önemli olan ona aynı zamanda sorumluluk duygusunu kazandırmaktır. Bakın soğumluluk duygusunu kazandırmak en önemli noktadır. Çocuk denetim altında olmadığı zamanlarda öğrendiklerini severek ve isteyerek uygulayabilmektedir. Benim sık sık söylediğim şey vardır. Yani iman İslam kavramıyla beraber esasında Müslümanları oto kontrol haline getirebilecek olan bir kavram var. İslam kavramı yani sadece büyükler için değil ama aynı zamanda da çocuklar için, çocuğun din eğitimi noktasında da verilebilecek olan önemli yöntemlerden bir tanesidir. Nedir? İhsan kavramı tek başına kaldığı zaman da onlara uyabilecek bir sorumluluk anlayışını ne yapmış olur? Kişiye vermiş olur. Tek başına kaldığına kurallara uyuyor, davranışını kendi düzenleyebiliyorsa eğitim öğretim başarılı olmuş demektir. Aksi takdirde dövmenin de yer aldığı katı kurallar insanlar kaçamak yapmak, bakın kaçamak yapmak ve boşluklardan yararlanmak eğilimi doğurur. Baskıcı yönetim altında yaşayan toplumlarda bunun örnekleri sıklıkla görülür. Söylediğim bir şey vardı. Baskıyla meydana giren e, bir takım dini uygulamalar ya da dini gösteriler, gösterimler vesaire çerçevesine bakıldığı zaman esasında iki türlü e, bir, yani pek çok açıdan takım şeyler, mahsullar doğurmaktadır da bunların en başında mesela riyakar bir e, toplumu e, çoğalmasının neden olduğunu geçmişte de olduğu gibi günümüzde de görmekteyiz. Sadece miş teslimler diye ya da miş olarak ya da görüntü çerçevesinde ya da vazifedir, vazife bilinciyle ibadetler ya da geçeri ilişkiler yapıldığı için isterseniz ziyakar ya da e, iki yüzlü bir toplum e, maalesef ortaya çıkmaktadır. Ne altında? Din kisvesi altında. Dolayısıyla baskıcı yönetim altında yaşayan toplumlarda bunun örnekleri sıklıkla görülür. Her baskı döneminin ardından bir kargaşa ve başkaldırma dönemi de gelecektir. Mehmet aynı şunları söylemektedir. Dayak cizası ile yaptırılan bir din eğitimi öğretimi, bu baskının kalktığı yıllar olan ergenlik öncesi ve ergenlik yıllarında çocuğun ibadetleri terk eden bunu unutmayın. Lütfen, dini değerlere sırt çeviren biri olmasına sebep olabilir. Bu itibarla ailede gerçekleştirilen din eğitimi ve öğretiminde buraya kadar alınan prensiplerin uygulanmasında fayda vermezse bağış ceza türleri sevgiyle ilgi göstermemek şeklinde manevi bir ceza türü olmalı, gerektiğini tenkit ve uyarı cezası denmeli ve azarlama cezasını yetinilmelidir. Ebu çocuk ilişkiden zedeleyen, aradaki sevgi ve saygı bağlarını koparan bir ceza türü olan dayak ile ideal bir iman ve ibadet eğitimi ve öğretiminin, gerçekleştirebileceği kanaatinde değiliz demektedir. Nihayetine baktığımız zaman sonuç olarak tarihi ve tarihi değerleri kendi ortam ve şartlar içerisinde değerlendirildiği ölçüde gerçek alanında bir kıymet ifade ederler. Görüşünden vazgeçtiğini yani yukarıdaki e, bunun bir e, metod olarak kullanabileceğini bir önceki eserlerinde söyleyen Mehmet Eminay'dı. Dolayısıyla burada mesela din ve onun öğreticileriyle pratikleri söz konusu olunca konunun önemi kendini daha fazla hissettirmektedir ki e, meseleye baştan baktığımız zaman daha dikkatli olmamız gerekiyor. Kısacası bu ve benzeri rivayetler din eğitimi öğretimi alanında Hangi tür rivayetlerin nasıl ve ne şekilde kullanılması gerektiğine dair bir yöntemi bu uzun bir makale çerçevesinde sizlere aktarmaya çalıştım. Burada önemli olan, burada iki susun dikkatini çekmek istiyorum. Birincisi, hangi tür rivayet olursa olsun, hangi kaynakta geçerse geçsin, hem hadis ilmi açısından, hadis ilminin temel prensipler çerçevesinde, isnat yönünden ama sadece isnat yönünden değil ama aynı zamanda da Aynı zamanda da şey kısmında da hadis usulü açısından senet yönünden ve metin açısından değerlendirmeye tabi tutulması gerekir. Ve eğitim, mesele eğitim meselesi ise bu eğitimin kritik noktaları da genel çerçeveden diğer beşeri ilimlerden de istifade etmek suretiyle uygulanabilirliği nedense derece uygulan, uygulanmadığı noktasında da bize bir takım ipuçları sunabilir. Dolayısıyla da bu noktada bu çalışmada bir hadisin araştırılmasında incelenmesinde nasıl yöntemin, hangi uygulamaların yapılması gerektiğini dair bir örneği de böylece size takdim etmiş olduk. Arkadaşlar A, grubun, A grubunda ben e, ben onu oku, okumuştum daha doğrusu telafi de telafi kısmında da e, ziketmiştim hem A grubunda hem de B grubun B grubunda e, şer e, dinin cinsinden içerisinde onlar okunmuştu olabilir artık video yüklemesi onu ben bilemem. A grubunda olmadığı yani şayet yüklenmediyse de cenmediyse de e, onu şey olarak değerlendirebilirsiniz ve B grubunda bakabilirsiniz. Bu hadisin, e, şimdi cemaatte cemaat anlatırken bir bu hadisin niye hoca dondur? Ben donmadım. Donan, donan, donan ben değilim. Şimdi vaat çalışmalarında e, bu, hala bu rivayet üzerinde durmuyorsa artık benim yapacağım bir şey yok. Ne yapabilirim? Yani şimdi bu, ben burada zikretmedim. Hala e, bazı gazetelerde işte e, fıkır, bazı gazetelerin fikir köşesini bu bu benzeri ibayetler ezik ediliyor e, yapacak bir şeyim yok benim. Yani e, e, bu tat Gençleri Başkanlığı'na varınca kadar bu çalışma gitti e, incelendi. Hatta o zamanki Gençleri Başkan Yardımcısı tarafından da e, bu makale alındı herkese e, tavsiye edildi söylenildi vesaire. Ama yapacak bir şey yok tabii. E, Klasik dönemin klasik dönemdeki bazı yanlışlar maalesef bir şekilde şu yolu bu şekilde devam etmekte ve bu rivayetler uygulamakta. E, diyorum ya, yani e, mesele ilmi olmanın ötesinde baş, e, değişik açılardan bakın sadece isnadı isnadı zayıf değil burada çocuğun dövülmesi meselesinden bahsediyoruz özellikle bir emir mesele e, yasal yasaktan dolayı ya da Anımın işlenmesinden dolayı bir tehdit meselesi değil. Aksine bir emniyete getirilmesinden dolayı. Şimdi gelecek dersler bulunuşunu ince inceleyiz. Bakın Enes bin Malik'in şuradaki rivayetine bakınız. Davin okuyacağım da bakınız. Allahı lğad xadamtu 7 seneye 9 seneye bulunduğumuz bir insanın Malik. 9 seneye. Ma alimtu, galili şey insanatu. Yaptığım bir şeyden dolayı. Diyor ki, ma alimtu bilmiyorum. Yani Hazreti Peygamberin hizmetinde 7 ya da 9 sene, yani 9 küsülü sene onun hizmetinde bulundum. Ve ma alimtu, galili şey insanatu. Yaptığım bir şeyden dolayı. Dime faalte keza ve keza ve la li şeyin teraktu. Halla faalte keza ve keza. Yaptığın bir şeyden dolayı niçin bunu yaptım? yapmadım, Yani terk ettiğim bir şeyden dolayı niçin bunu yapmadım dediğini bilmiyorum. Duymadım diyor. Şimdi dolayısıyla Şimdi burada kendisinin bize şahit olduğu bir şey var. Hazreti Peygamber'in Peygamber buradaki uygulaması önemli. Şimdi bakın şimdi yukarıdaki şeye gerektiği zaman yapacağım. Hazreti Peygamber'in emirini Kuzatih'i kendisi yerine getirmiyor. elesmi Malik elini getirmemiş. Getirmeyeceğini de söylüyor, söyle, getirmediğini de bize söylemiş oluyor. Şunu okuyayım da geçeyim. Haftaya devamını okuruz. Net bir şekilde. Bakınız. İfade şu Kendi Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesselamın ahsen nasi kulubu. Hazret Peygamber insanların ahlaki yönler en güzel olamaydı. Bir defasında Nefer Seleni yuman hacetin bir ihtiyaçtan dolayı beni bir yere gönderdi. Fakulti Wallahi la azhabu, efi nefsii, kendi kendisine bun demiş. İşte de yemin ediyor. Yani ifadeye göre yemin ediyor. Tabii şairler bunu nasıl yorumladığını bakacağız. ''Vallahi la ezhebu ve fi nefsi'' ''Niye gitmiyor, gitmiyor, gitmeyeceğim'' diyor kendi kendine. ''Lima emanan nebihin ebiullah sallallahu aleyhi ve sellem'' Kendi kendine demiş ki, ''Hazreti Peygamber bana söylemiş olduğu yapmayacağım.'' Diyerek, ''Fekareştu hatta emur ve alâ sibyanen ve humge el abune'' ''Fisuluhu'' ''Solahta oyuna, yanına vardım'' diyor. Gidip onlarla oyun oynanmaya gitmiş. Tabi aradan belirli bir zaman geçtikten sonra Fazıl Arasül A.S.V. bir kafaya mimberay arka Peygamber kafamdan tamamını tutunun gördüm. Yani, tam o sırada Hazreti Peygamber ne yapmış en sesini yakalmış. Kenaz A.S.V. ya da haklı. Ben bir baktım ki gülüyordu. Bakın Hazreti Peygamber gün e, enes bin Malik kafasından tutan çocuğun, kafasından kişinin kim olup olmadığını öğrenmek için dönüyor ki bir bakıyor ki Hazreti Peygamber dahike, gülümseme yok. Gülüyor. Fakale ya Üneyiz, ey emersçik ise Haysi Emertürk sana dediğim şey için git. Kultunan tamam ya Resul, enes bu ya Allah, tam ya Resulallah gidiyorum diyor. Ve şu ifade önemli. Allah ile kademtuhu sevasini ne ev 9 senenin ma şeyin sanaati bi ma ve ve la ve İşte bu en azından çok çarpıcı, çok kesin bir olan bir şeydir. Hazreti Enes'in bizati başından geçenleri yaklaşık 8 sene, 9 sene de hangi dönem? Hazreti Peygamber'e teslim olduğunun deyim yerinde ise Hazreti Peygamber'e teslim edildiğin 10 küsür yaşındaydı. Yani 10 yaşı civarındaydı diyelim. 10 yaşında teslim ediliyor. Ve o süre içerisinde dahi ne bir azar işitiyor ne yaptığı bir şeyden dolayı niye bunu böyle yaptım? Ya da yapmadığı ki bizim için önemli olan budur. Yapmadığı şeyden dolayı da niçin böyle yapmadım diye onu ne bir şekilde azalıyor ne tehdit ediyor ne de bırakınız dayak ya da vurmayı en ufak bir şekilde bir ifadesinin ya da bir tepkisinin olmadığını ifade etmiş oluyor. Evet bunun ayrıntılarını inşallah haftaya e, diğer derse başlamadan önce bunu okuyacağız. Ondan sonra devam edeceğiz. Peki. Bu haftalık bu kadar. Haftaya e, şuradan itibaren başlarız. Oldu yerde kalsın. Peki. Şimdiden hepinize iyi akşamlar diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Ne soru sormuştun? Hayır hangi türlü cemaat olursa olsun Şaban yumuşatmanın bir anlamı yok. Neyse onu söyleyeceksiniz. Nedir Bu rivayeti? Bu rivayeti dikkate almayın. Bu rivayetin çerçevesi Hazreti Peygamber'in sünnetine aykırı. İki, iki, daha dört. Yani hem isnat yönünden zayıf zaten isnat yönünden zayıf. Ama aynı zamanda metil açısından bakıldığı zaman da bakın kesinlikle ve kesinlikle eğer namaz kılmadığı için ya da ibadetini Yerine getirmediği için eğer çocuğa bir fiske vurursanız Bakın ben size şunu söyleyeyim İleride bunun acısını görürsünüz İleride bunun acısını çocuk çıkartır Ömür boyu billah kesinlikle onu unutmaz Şimdi bakınız ibadetler daima sevdirerek yapılır Bak, Haramlar noktasında işi sıkı tutarsınız Çünkü o yasaktır Yasak kesin haramdır Onu çocuk yani onu akıl akleder onu kabul eder. Ancak emir konusunda ya da bir şeyin yerine getirilmesi konusunda şayet bir ceza üstelik de dayak gibi bir cezayı ya da buna benzer bir takım cezalar uygulamaya çalıştığınız zaman sadece sizin gördüğünüz yerde bu çocuk ya da çocuklar ya da insanlar o ibadetleri yerine getirirler. Sizin olmadığınız yerde ise serbest bırakırlar. Şimdi insanları iki yüzlülüğe, riyakarlığa sevk etmemek lazım. Bırakınız Kılarsa kılar, kılmazsa kılmaz. Siz sadece hatırlatmakla yükümlüsünüz. Zaten o çocuk başlangıçtan itibaren evindeyse zaten bunu görecek. Soğukta ise, yani çenesinde bunu zaten görecektir. Ama bunu korkutarak, cehennem azabıyla, yok efendime söyleyeyim şöyle bunlar, yani üstelik de bir dayakla yapmaya kalktığınız saatte, üstelik de çocuk gibi bir yani çocuğun kafasında, düşüncesinde olan bir şey, siz sürekli korkutan bir e, namaz, yani namaz e, ya da ibadet korkut korku, e, korkulduğu için yerine getirilmemesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla bundan dolayı da mütevim buna dikkat edin. Yani en ufak bir tehdit, tehdit ya da en ufak bir şekilde baskı, otorite kurma çerçevesinde kesinlikle e, böyle bir şeyin yerine getirilmemesi gerekiyor. Aksi takdirde o çocuğa kötülük yapmış olursunuz. Çocuğa iyilik yapmış olmazsınız. Sadece hatırlatmakla güzel bir şekilde, güzel bir ısıpla bunu hatırlatmak gerekiyor. Evet. Benim bu konuda ilgili söyleyeceklerim e, bunlardan ibaret. Artık tamamen takdir size aittir. Peki. Tekrar hepinize iyi akşamlar diliyorum.